İyi günler efendim. Hayırlı ramazanlar. Benden de evetler. Hatırlasana artık bu ramazan evetli ramazanlar diyoruz. Referandum var ya. Ha, evetimiz bol olay efendim. Evet. Ne o? Karagöz'ün elindeki liste? Bize bir şey mi sunacaksın yoksa? Evet. Manilerden bir demet. Hadi ya. E nereden çıktı şimdi mani? Davulcunun işi maniyle Hacıvat. Bak sen yine davulculuğa kolları sıvadın deme. Ha. Kolları da paçaları da her bir tarafı da sıvadım. Eee o nasıl oluyor efendim? Davulculukta bir ilki gerçekleştiriyorum Hacıvatcığım. Bak sen neymiş o? Artık güm gümlü sesler yok. Bunlara son. Buraya ses gelmedi. Yok şuraya az geldi şikayetlerine de son. Hadi ya. Artık. Elektro davul geliyor batary. Vay be. Ya. İyi de insanların yürekleri ağzına gelir. Maazallah kalpten giderler Yahu? Yok başta dedim ya gümgümle girmeyeceğim. Hani bu piyonolarda oluyor ya çeşitli aletler eşliğinde farklı melodiler filan. Ee. Eee olacak bu davul. Tek sesliliğe son. Tek sesliymiş, ne yapacaksın? Beste mi yapacaksın efendim? Tabi beste yapacağım, hem de makamların her çeşidiyle. İşi büyük kılmışsın Karagöz'üm. Bakalım altından kalkabilecek misin? Allah bak göreceksin bu rekabeti doğuracak, o da kaliteyi arttıracak. Hatta ben geceleri daha da süslenmeyi düşünüyorum. Ramazan eğlencelerinde bir ilk yapmayı. O neymiş? Davulcular atışması yap... Davulcular atışması yapacağım. Aşıklar atışması gibi yani. Ha? Evet aynen öyle. Kimin dili kuvvetliyse o kazanacak. Eh iyi, iyi. Hatta bunu şu televizyonda türkü şarkı yarışmaları var ya. Ee. Onun gibi yapacağım. Tek farkımız programın gece olması. Bak sen yani projeler büyük. Karagöz çalışıyor. Bizim de SMS numaralarımız olacak. Hatta benim numaram şimdiden belli. Karagöz için 2424'e mesaj atın falan olacak. İyi de. O numaraları sen kafana göre veremezsin herhalde. Allah Allah. Bu işin mucidi ben olduğuma göre olsun o kadar kıyak. Heh, olsun bakalım. Bak aklında tut benimki 24-24. Tamam tutarım 24-24. Ben şimdiden bizim memlekete tüm eşte dosta veririm 24-24. Hadi ya. Ee, sen e, mani okuyacaktın değil mi? Öyle. De vazgeçtim. Niye? Onu bir daha sonraki programa saklayayım. İyi öyle olsun madem. Merakla beni bekleyin efendim. Bu Ramazan Karagöz'ün manilerine doyacaksınız. Evet merakla Karagöz'ü bekleyin bakalım. Geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçül isan ettikse affola. affola. Bu Ramazan'da kalbiniz nurla dola. <gülüyor>